Hakk'a suresindeyiz. El-Hakk'a, kıyamet e, isimlerinden bir isim. Niye El-Hakk'a demek? Hak, hakikat, gerçekleşmek anlamına geliyor. El-Hakk'a, yani kıyamet günü ne olacak? Allah'ın vaadi gerçekleşecek. Kim insanlara belki masal gibi geliyor. Bu arabalar, bu dünya, bu hayat... Her şey parmağının ucunda. Büyük işler beceriyorsun. Yani öleceksin. Toprağa geleceksin. Çürüyeceksin. Yeniden dirileceksin. Bazı insanlara bu. Arkadaşlar masal gibi geliyor. Velev ki diliyle buna inandığını söylese bile. Sanki film sahnesi gibi zannediyor ona. Ölecek. Toprakta çürüyecek. Üzerinden yüzyıllar geçecek. Sonra tekrardan dirilecek. Bir hesap günü olacak. Bütün mahşer Meydanında insanlar bir araya gelecek. Bu ne geliyor birçok insana? Hikaye gibi geliyor. Ya bunu belki birçok Müslüman böyle diliyle söylemiyor. Söyleyemez de. Ama kalbindeki o inanış, hayatındaki o dünyaya bakış neyi gösteriyor? Sanki bunu gösteriyor. Allah sallallahu aleyhi ve al hakka kıyametin isimlerinden bir tanesi. El-Kâri'ah. Kıyametin isimleri bunlar. Kıyamete El-Hâkka denmesinin sebebi nedir? Hak olduğu için Allah'ın vaadinin gerçekleşeceği için. Nedir bu hak? Soruyor Allah-u Teala. Ve ma edrake ne olduğunu sen bilir misin? Nereden bileceksin? Kezzebet semudu ve adun bil-kâri'ah. Semud ve Ad kavmi ne yaptılar? Kari'ah. Kari'ah ne demek Kari'ah? Çalan, gelen demek. Birden gelir ya böyle. Onu yalanladılar diyor. Yani Ad kavmi <gülüyor> ve Semud kavmi ne yaptılar? Bunu e, yalanladılar. Fe emmâ semudu fe uhliku Bittagiye. Peki yalanlamalarının karşılığında ne oldu? Yani Allahu Teala diyorsunuz mühlet verir ama ihmal etmez. Bu çok önemli. Mühlet verir ama ihmal etmez. Semud ise ki Allahu Teala bakın yalanladılar. Ardından fe emme semudu fe uhliku Bittagiye. Nedir Bittagiye? Bittagiye bir tefsire göre bir çığlık. Ses. Yani allah Teala kimi kavimleri neyle helak etti? Sesle, çığlıkla e, helak etti. Tabiinden mücahit diyor ki tagiyenin anlamı ohliku bit tagiyye, zunub, günahlardır. Yani ikisi arasında bakın bir tezat yok. Bu tefsiri de, bu tefsiri de ne yapabiliriz? Alabiliriz. Hem çığlıkla hem de günahları sebebiyle ne oldu bu kavimler? Evet. Demek ki günahlar arkadaşlar insanı ne var? Evet. Helak eder. Yani günahları küçümsemeyin. Günahları gözünüzde küçük görmeyin. Günahlar insanı Allah Resulü'nün dediği gibi kalbe küçük bir nokta olarak girer. Bu noktalar belli bir süre sonra ne olur? Çoğalır. Büyür kişiyi helaka götürür, helaka sürükler. Ve emmâ adun Kıyameti yalanlayan Semut, çığlıkla ve günahları sebebiyle helak oldu. At kavmi ise bir rihin. Neyle helak oldular? Rih. Rüzgar, fırtına. Yani Allah-u Teala'nın orduları var. Bu orduları çoğunu biz bilemeyiz. Rüzgar dediğimiz şey öyle bir şey ki normalde dışarı çıkıyorsun hiçbir şey yok. Böyle bir şey bir gelmiyor. Şu ağaçları kökünden söküyor, sallıyor. Bu da Allah'ın yarattığı bir nedir? Mahluk. Peygamber aleyhissalatü vesselam görünce rüzgarı ne yapıyor? Allahümme inni es'aluke Bak Kulluğun tezahhuruna bakın. Allah'ım senden bu rüzgarın neyini diliyorum? Hayrını. Ve <gülüyor> hayra mafiha. İçindeki neyi istiyorum senden bu rüzgarın? Hayır istiyorum. Rüzgarda bir hayır var aslında. Değil mi? Tohumları taşıyor. Bir sürü şey var. Rüzgar şu an ne yapıyor? Bakın teknoloji neyi getirdi? Elektrik üretiyorlar ve hayrıma kendisiyle gönderilen hayrı sana senden istiyorum ve auzu bike bu rüzgarın şerrinden sana sığınırım rüzgarın şerri var Allah nice kavimleri helak etmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyor ve şerri mafiha, içindeki şerden eşerma ursel ve kendisiyle gönderilen şerden sana sığınırım diyor Allah Resulullah'a. Rüzgara sövmeyin. Değil mi? Bazı insanlar rüzgara söylüyor. Ne berbat bir hava diyor mesela. Gibi Allah Teala isterse daha önceden helak ettiği gibi ne yapabilir. Rüzgarla kasırgalarla insanlar helak edebilir. Allah Teala diyor ki: "At kavmini de neyle helak ettik? Ve ma'adun fe'ehleku birih." At kavmini neyle helak oldu? Rih. Rüzgarla. Bir rih sar sarin. Sar sar Soğuk, yani rüzgarın soğuğu da var, sıcağı da var arkadaşlar. Yani bir sen sene görmüşsünüzdür böyle, Eşekleri donduran soğuklar var, hayvanlar donmuş. Yani bu havada dahi Allahu' Teala'nın kudretini görebiliyorsunuz. Yani şu anda iki ay önce, üç önce klimayı çalıştırmaya uğraşıyorduk, yanıyorduk, terliyorduk. Şimdi herkesin üzerinde ne var? Mont var, kazak var. Allah-u yani ne yapıyor? Geceyi gündüzüyle değiştiriyor. Yazı kışla değiştiriyor. Düşünenler için ne var bunlarda? Bir i̇bret. ibret var. Düşünen için, bakan için. Bir At kavmi ise rüzgarla helak oldu. Sar sarin, soğuk bir rüzgar. Atiye Atiye şiddetli demek. Yani çok şiddetle gelen rüzgar. O rüzgar geldiği zaman pataküte ne oluyor? Her taraf yıkılmaya başlıyor. Yani biz bu sene haçtayken bu winch hadisesi olduğu gün rüzgar bir başladı. Ee, arkadaşlar binaların üzerlerinden böyle şeyler düşmeye başladı böyle aşağılara. Çatılar düşüyor. Bir tane kulübe gördüm ben. Yere sabitlenmiş. Kulübe şöyle yan yattı yani. Rüzgar onu kaldırdı. Böyle yan yatırdı. Mekken içinde başka binçler de bu rüzgarda etkilendi. Tabii ölüm hadisesi yaşanmadığı için pek haberlere yansımadı. Biz mesela yürürken binaların, otellerin yanında gördük. Birçok bince neyi aldılar? tamir aldılar. Ki yani bunlar sapa sağlam demirden oluşan 80-200 tonluk ağırlık, ağırlığı olan binçlerden bahsediyorum yani. Bu çabada devrilen vincin altında olan ağırlığın 80 kilo 80 ton olduğu söyleniyor. Normalde 200 ton olması gerekiyor diyor. Bir gevşeklik işte var, bir kusur var. 80 ton konulmuş. Yani 80 ton dediğim bir şey hafif bir şey değil. Rüzgar 80 tonu ne yapıyor? Kaldırıp atıyor. Sen çok sağlam zannedebilsin. Şu evler çok sağlam gibi gözüküyor. Kökünden söküp atar Allah Allah. İnsan ol çok aciz. sakharaha <Sessizlik> aleyhim Allah Teala bu rüzgarı ne yaptı onların üzerine gönderdi musallat etti seb'aleyalin <Sessizlik> kaç gece 7 <Yedi> gece ve semaniyet ayamin kaç gün 8 gün 7 gece 8 gün husuma <Sessizlik> ne demek husuma <Sessizlik> peş peşe, tabiat yani kesilmiyor. Ardı ardına rüzgar sürekli ne yapıyor? Esmeye devam ediyor. Feter al kavme fiha, Feter al kavme <fîha> O felakette bir de bakarsın ki insanlar öyle bir öyle bir hale gelmiştir ki sar'a. Ne demek sar'a? Türkçe'ye de geçmiş bu. Sar'a diyoruz. Adamda diyoruz sar'a hastalığı var. Kime diyoruz bunu? Yere yıkılana diyoruz. Sar'a yere çarpılan demek. Diyor ki fetaral kavme Allah Teala'nın benzetmesine bakın insanlara. Fetaral kavme sar'a. Bu rüzgarlar sonucu insanlar sokaklarda yere yıkılmış. Sar'a. Nasıl? Ke'ennehum ajazu nahlin khaviye. İçi boş, içi kurumuş hurma ağaçlarının neyi gibi gövdeleri gibi. Mekke'de de hacca umreye gidenler bilir. Hurma ağaçları arkadaşlar içi kuruyunca o dimdik, kapkalı ağaç Böyle ne yapar hemen? Kıvrılır, yıkılır, yere çakılır. Allah Teala bu rüzgar sonucu helak olan kavmi at kavmini neye benzetiyor? Yere yıkılmış odun hurma gövdelerine, küçüklerine benzetiyor. Rüzgar böyle bir şey. İnsanları ne yapıyor? Yerde o görmüşsünüzdür Mekke'de olan olayda. Rüzgar öyle bir esiyor ki insanlar uçuyor. Yani 80 tonluk vinci vurup havaya vurup kaldırıp yere vuran Rüzgar 60-70 kilo insanı nasıl sürüklemesin, bitirmesin. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis-i şerifte bu hadis ee, İmam-ı Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Musirtu bis sabah. Musirtu Allah-u Teala bana diyor yardım etmiştir. Neyle Bir sabah rüzgarla. Ne rüzgarı? Doğuda nesen rüzgar. Ne diyoruz biz doğuda nesen rüzgara? Artık, Doğudan esen rüzgarla diyor ne oldu? Allah bana yardım etti. Yani Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme savaşlara gittiğinde düşmana ne yapıyor? Bir rüzgar gönderiyor. Düşmanın doğusundan bir rüzgar gönderiyor. Bu rüzgar düşmanı ne yapıyor? Bir şöyle titretiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ve uhliket adun biddebur. Ad kavmi ise Debur, batıdan, ezen, batıdan gelen rüzgar. Bununla helak oldu. Demek ki, alt kavmini helak eden, batıdan gelen rüzgarın adı nedir? Poyraz mı? Karayel mi? İsmini bilmiyoruz Türkçe. Ee, batıdan esen rüzgar ne yaptı? Alt kavmini helak etti diyor. Allah Resulü Aleyhisselam bize bunu haber veriyor. Allah-u Teala diyor ki ardından, فَهَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ Onların artık bir yeryüzünde onlardan kalan bir şey var mı? Bir bak diyor. Onlardan baki olan, yani bu helak geldikten sonra, bu azap geldikten sonra, bu rüzgar onları helak ettikten sonra, فهل ترالهم bakiye, Bir eser var mı? Bir bak. Elbette ki hayır. وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Firavun da, Firavundan önce gelenler de Helak olmuş diğer kavimler de sürekli ne yaptılar diyor allah Teala? Hata, yani günah. Buradaki hatı'a, zunub. Günahlarla geldiler. Sürekli Allah'a isyan ettiler. Günahları şeydiler. Yani at ve samut kavmi günah işlemesinden dolayı helak oldu. Firavun ve Firavundan öncekiler ve helak olan bütün kavimler günahları, günahları sebebiyle ne oldular Helak. Kul da böyle arkadaşlar. Eğer kul günah işlemeye devam ederse Allah onu birçok şeyden mahrum eder. Helak eder, farkında olmaz kul. فَاسَوْ رَسُولَ Rabbihim, Onlar, yani Firavun ve diğer helak olanlar, ne yaptılar? Rablerinin gönderdiği e, Resul'e isyan ettiler. Bundan sonra allah Teala, e, suyun, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini taşan sudan kurtulmasından e, bahsediyor. Allah nasip ederse bu ayetleri. Ve sura üfleniş ile alakalı gelen ayetler var. Ve ardından da kitabın verilmesi. Sağdan ve soldan verilenlerin bir konuşması var. allah Teala bizlere bunu aktarıyor kıyamet gibi. Önümüzdeki hafta bunları alacağız. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kitabını sağından alan ne diyecek? فَيَقُولُ o اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهُ Diyecek, hadi okuyun kitabını. Mutlu adam. Kitabının herkes tarafından okutmasını, görülmesini isteyecek. Ama kitabını soldan verecek soldan verecek o adama Allah Teala diyor ki bu adam ne diyecek yaleti hakane tilki keşke bu hesap bu kitap bu olaylar olmasa bitmiş olsa keşke bunları görmesin demek ki kıyamette neler var bu olaylar yaşanacak Allah Teala bizleri kitabı sağından veren kullarından eylesin. önümüzdeki hafta inşallah geri kalan bölümü. E, Haqqı sohbetimizin geri kalan bölümüne devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdük. la ilaha illa ente, ve